Şüphesiz aranızda öyle kimseler var ki onların her biri savaşa gitme konusunda hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der.